Sonra, Hz. Peygamberin şöyle dediğini duydum, kim Allah yolunda bir ok atarsa, ok hedefine ulaşmasa da, o ok kıyamette, o kimsenin önünü aydınlatır, dedi, güneş batmadan önce vefat etti.